Telefonumuz var. Alo. Alo. Hayırlı akşamlar. İyi akşamlar. Hocam size bir sorum olacaktı da. Buyurun efendim. Eşimi aldatıyordu. Ben eşimden ayrıldım. İki tane de çocuğum vardı. Hı hı. Bir de şiddet uyguluyordu. Yani çocukları velayetini babasına verdim. Hani çocukları terk ettiğim için vevalı bana mı ona mı onu öğrenmek istiyorum. Hı. Evet. Teşekkür ederiz efendim. Haydi akşamlar. Vallahi işte tabii Allah yardım etsin zor bir şey. Şimdi e, çocukların velayetini o tarafa vermişti. Yani prensip olarak zaten İslam hukukunda da e, baba yükümlüdür. Ama mahkemeler e, işte anneye de babaya da verebiliyor. E, tabii eğer bu hanımefendi çocuklarına tabii görme hakkı e, vermişlerdi. Yani hiç görmezse yani o çocuklar anne sevgisini nasıl e, şey yapacaklar? Tadacaklar nasıl hissedecekler, anne şefkatini nasıl görecekler? Yani bunları yani sağlıyorsa. Şey, tabii o açıdan mi? bakmak lazım. Yani hmm. çocuklarına babası bakıyorsa bu da işte mahkeme ne kadar süre de buna görme imkanı verdiyse o sıradaki görevlerini yapıyorsa bir sorumlu olmaz. Hmm.